İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Güzel, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk can. Nasıl var? Vaziyet Vaziyet e, Geçen haftaya göre daha iyi sanki Geçen hafta kötü bir başlangıç yaptık Aynen bugün e, Tam bir hafta önce Çok tatsız bir başlangıç evet. yapmıştık Ve tabi ki e, Dalgaları devam ediyor Sürüyor Karikatür dünyasından soracak olursanız e, Maalesef çizilen karikatürler Pek iç açıcı değildi Bu konuda epey bir karikatür Külliyatına sahip olduk fakat daha öncesinde ben Amerika'dan bir karikatür getirdim. Ee, Jim Morin diye bir e, çizer. Florida'dan e, bir çizer, veteran bir çizer e, yapmış. Altı karelik bir karikatür bu. Onu e, önce anlatmak istiyorum. Belki altı karesini değil de ee, ...birkaç tanesini e, anlatırız. Burada e, altı e, kişilik var. Altı kişinin, altı devlet adamının portreleri var. Birincisi John Adams, Amerika'nın birinci e, başkan yardımcısı. 1800'lerde sekizyüzlerde. Bundan bir quotation, bir alıntı alıyor. Gereksiz savaş büyük suçtur. Tabii burada gereksiz savaş ne anlama geliyor, o tarihte, o kontekste bilmiyorum. Tartışılabilir tabii, ha, tabii ama. Tabii. İkincisi daha önemli, Benjamin Franklin... Geçici güvenlik uğruna temel özgürlükten vazgeçenler ne özgürlüğe ne de güvenliğe layıktır demiş. Bu da daha o yıllarda. Ee, Franklin Delano Roosevelt'in bir e, sözünü almış. 32. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın adından Winston Churchill geliyor. Sonra 5. sırada e, Kennedy var. E, o da Amerika'nın 35. başkanı. Ee, ...iç politika sadece bizi yenilgiye uğratabilir. Oysa ki dış politika bizi öldürür. Evet. Demiş. Ve altıncı ve son karede bilin bakalım kim var? Donald Trump. <gülüyor> Bildiniz. Bildiniz evet. Amerika'nın 45. başkanı. Ee, kelimesi kelimesine çevirecek olursak... ...burada e, söylediği söz şu... ...ne olacağını göreceğiz millet. Evet. Ama ben bunu... ...Aziz Nesin'in sözleriyle... ...söylemeyi, tercüme etmeyi... ...daha doğrusu tercih ediyorum. Dur bakalım ne olacak? Dur bakalım ne olacak evet. O hikayeyi anlatmayalım burada. Yeni evet. bir... E, ...Koski... <gülüyor> <gülüyor> ...faciasına neden olmayalım. Evet. Ee, evet. Ondan sonra tabii e, olaylar başladı. 15 e, nakba... ...gösterileri, olayları... ...Ölen 60'ın üzerinde kişi... Ee, ...epey karikatür... E, ...izledim, takip ettim. Çoğu kanlıydı, çoğu biraz... ...propagandist çizildikleri ortam... ...ve coğrafyaya göre tabii... ...propagandist yapıdaydı. Benim... E, en çok e, beğendiğim diyeceğim veya hatta ilgimi çeken ki bu sanıyorum ileride de bir e, sembol olarak kalacaktır. E, bacakları olmayan bu Filistin Kurtuluş e, Filistin daha doğrusu dininçinin e, bir sembolü Saber Al-Aşkar diye bacaksız bir e, Filistinlinin sapanla e, taş atması fotoğrafı. Bu fotoğraf yansıdı basına. Bundan da e, gazete duvarda çok güzel bir karikatür çıktı. Utkucan Akyol e, çizmiş. E, sapanda taş yerine e, dünya var. Müthiş bir karikatür gerçekten. Evet. Söylenecek evet. söz bırakmaya Utkucan Akyol. E, yine Hani Abbas'ın Suriye'de... E, Suriyeli Hani Abbas ki kendisi aslında Filistinlidir... Onun bir karikatürü var, burada e, Google Map'e baktığınız zaman e, haritalara hani bir işaret vardır, böyle damla şeklinde, biraz da rokete benzer, onu e, Kudüs'ün üstüne indirmiş, e, Filistin demiş ve sanıyorum e, iki tane is, e, bayrak var çünkü Amerikan ve İsrail bayrakları, e, sanıyorum elçiliği, e, büyük elçiliği veya büyükelçiliği veya şimdi konsolosluk hala binasını, binasının üstüne indiriyor, Filistin diyor. Ee, böyle karikatürler vardı daha sonra e, biliyorsunuz e, hafta sonu da 19 Mayıs'ı kutladık 19 Mayıs'la ilgili de e, yeniden eskiye rücu edildi e, Can babanın Can Yücel'in e, çok eski bir şiiri ki 70'lerden geliyor biliyorsunuz atılacaksınız. E, 71'den sonra 72'de galiba hapse girmişti Evet O, ee, o zaman Mao'nun ve Che Guevara'nın e, e, e, kitaplarını tercüme ettiği için 15 yıl mı 10 yıl mı öyle bir e, süre hapis cezası almıştı Can Yücel. E, daha sonra 74'te Aftan yararlanarak çıkmıştı. E, bu geçtiğimiz 19 Mayıs'ta da e, iki karikatürcümüz biri Aydan, Aydan Çelik ki programcımız da oluyor evet, evet. burada. Bir tanesi de e, Muhtar. Muhtar, e, Cumhuriyet Gazetesi'nin cumartesi günleri e, çıkarmaya başladı bir mizah sayfası. Bana biraz eskilerden şeyi andırıyor yine. E, Günaydın'ın ekimdeki Gırgır'ı andırıyor. Tam da öyle 71, e, 12 Mart'tan sonra çıkmaya başlamıştı. E, i̇lginç bir e, köşe, ilginç bir sayfa. E, ben izin verirseniz o... E, Şiir okuyabilir miyim? Estağfurullah tabii. E, bunu ilk şey de hatırlattı. E, ben de onu ilave edeyim. E, Özgür Mumcu köşesinde e, Can Yücel'in şiirini e, hatırladım dedi. Onun üzerine Cumhuriyet'te dün zaten manşetini almıştı bu sözüne ettiği şiiri. Evet. Güzel bir şiir aslında. Evet oku. Ve müstehcenlik de içermiyor. Dolayısıyla <gülüyor> rahat rahat okuyabiliriz. Tabii. <gülüyor> Ve gerçek can güzel. Onu da söylemekte yarar var. Çok takdidi var çünkü biliyorsunuz. Okuyayım mı? Evet lütfen. Bugün 19 Mayıs. Mayıs'ın 19'u. Sen ey Türk istiklalinin koruyucusu. Sen ey ülkemizin geleceği, ulusumuzun gözbebeği. Sen ey demir parmaklıklarda barfix yapan ...Ranzalarda parende atan... ...sportman ve kahraman Türk gençliği... ...önünde senin bütün kilit... ...bahirleri açık ama... ...her zaman Samsun'a çıkılmaz ha... ...bu sabahta abluda volta atmaya çık. Evet. Güzel şiir. Evet çok güzel şiir ve... ayrıca karikatürler de... ...ona uygun şekilde... ...devam ediyor anlaşılan. Özgür, Özgür Mumcu'nun... ...yazısı da çok... ...hoştu evet. doğrusu yani. Evet. Valla karika, karikatür durumu böyle. Benden bu kadar. <gülüyor> çok yani, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ve neşeli, hoş bir hafta diliyorum. Ee, Açık Radyo'nun sloganını ne zaman değiştireceksiniz merak ediyorum. Kainat Kainatın, Kainatın tüm seslerine, seslerine şey. titreşimlerine, renklerine ve çizgilerine evet. Açık Radyo <gülüyor> dinleyicilerine selam olsun. <gülüyor> selam. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo program destekçisi olun.